Kezde Kazakistan'dan Türkçe olimpiyatları için Türkiye'ye gelen Oleg'le devam ettik. Ama ben Oleg'ten bir hem enstrümanın hem müziğinin bir Hasan mikrofonu uzatırsan söylemesini rica edeceğim. Biz ardından sohbetimize devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz. İstersen sen açıkla müziği ismini ve çaldığın enstrümanı tekrar. Bu Kazak milli bir müziği. Bu parçanın adı Adaküya. Ve Dombra ile rica evet, et. Dombra'yı çalıyoruz. Sen kaç yaşında haberi çalıyorsun? Ben... Dombra bir yıl çalıyorum. Daha yeni çalıyorsun. Evet. Peki. Sen de katılacaksın yarışmalara yoksa sen dünya orkestrasında yer alıyordun. Ben dünya orkestradayım. Hı hı. Tamam. Zaten çalıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Dünya Orkestrası'nın gösterisi Ömer Bey Ankara'da açılışta aslında çok büyük ilgi gördü. Özellikle ona çok yoğun ilgi vardı. Bu kapanıştan biraz bahsetmek istiyorum. Ben 16 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Evet. Çok da büyük bir yer seçmişsiniz. Öncelikle Dünya Orkestrası orada bir gösteri yapacak ve bu hazırlıklar nasıl gidiyor? Belki katılmak isteyen İstanbulluları da buradan bilgilendirmiş oluruz. Hem Dünya Orkestrası